riyad Salihin adlı hadis isterlenmesini okumaya devam ediyoruz. kitab Edep Edeb bahsine geçmeden önceki son bah bah bahisler, son bablardayız. Bu gün sadedinde olduğumuz, şerh etmeye başlayacağımız ve önümüzdeki haftada devam edeceğimiz konular. Ulatul Umur Ne demek Ulatul Umur? Yöneticiler Evliya Ul Umur işleri yönetenler, halkı yönetenler. Biliyorsunuz bu konu ehli sünnet ve cemaatin imamlarının kitaplarında özel bir bölüm açarak biz insanlara, Müslümanlara, ehli sünnet vel cemaat olan insanlara öğrettikleri çok önemli konulardan bir konudur.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 Yöneticilerin tayininde, toplumların başında yöneticilerin olmasında, dünyevi kargaşanın, kaosun defedilmesi, ortadan kalkmasının yanında bir de ne var? Dini bir maslahat, <gülüyor> dini bir çıkar var. Tabi ileride gelecek, bunlara da deneyeceğiz. Yani bizler halklar olarak, bizler yönetilen kimseler olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bunu görüyoruz. Bu ümmetin selefinde bunu görüyoruz. Sürekli yöneticilerimize ne yapacağız? Hayırlan dua edeceğiz. Yani İmam Ahmed İbn Hammel diyor ki rahimehullah inni la Allah lil halife ben diyor halifeye, yöneticiye sürekli dua etmekteyim. Allah'tan onun için ne dilemekteyim? Bit tesdidi ve teyidi ve tevfiqi fil leyli ve'n diyor gece gündüz. Gece gündüz Allah'a dua edip niyazda bulunmaktayım ki yöneticimize diyor, halifemize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 Yönetici fâsit olduğu zaman insanların arasında fesat öyle yayılır ki bunun önüne geçmek çok zor olabilir. Tabi İmam-ı Nevi Rahim Ahullah bizlere yöneticiler konusunda bablar açmış. İlk bab, babu emri vulâtil umur bir rıfkî, bir ri'ayâhim ve nasihatihim ve şefaqati aleyhim ve nehi an gışrihim, ve teşdîdi aleyhim ve ihmal masalihim ve gafleten onhum an Bu ilk bab bizim yönetilenlerin, halkların yöneticiler üzerindeki haklarıyla ilgili. İmam-ı ilk başta yöneticilere nasihat ediyor. Diyor ki, yöneticilerin, ulâtul umurun halklarına, yönettikleri kimselere rıfk ile, yumuşakça, hoşça davranmaları, onlara nasihatte bulunmaları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 İlk başta yöneticilerin bizlerin yöneticiler üzerindeki hakkı, yöneticilerin bizlere nasıl davranması gerektiği ile ilgili meselelere değiniyor. Ve şefakati aleyhim ve nehi anıgışhiim ve yöneticilerin halkını aldatmaması konusunda, ve teşdidi aleyhim ve ihmali masalihim onlara karşı kaba sert davranması ve ihmali masalihim onların çıkarını olan şeyleri ihmal etme konusu, ve gafleti anhum anhavacıhiim onların ihtiyaçlarını gidermeme. Onlardan uzakta yaşama babı diyor rahimehullah. Tabii ileriki bablarda mesela babul vali el adil adil olan yönetici babı diyor. Daha sonra da bizimle alakalı olan meseleye geliyor. Halkla alakalı olan. Babu wucub itaati ulati'l emri fi gayri maasiye. Günah olmayan meselelerde, maasiyet olmayan meselelerde ne yapmak? yöneticilere itaat etmenin vacip olduğu ve tahrimi taat'in Günah konusunda onların bize günah emretmeleri takdirinde onlara itaat etmenin de haram olduğu meselesine ne yapıyor? değiniyor. Bir sonraki babda babu nehi an su'al imara Yöneticilik istememe, yöneticiliğe talip olmama babı diyor. Bununla alakalı biliyorsunuz nehi'ler var, yasak var. Yani bir insan öyle ne yapmayacak? Öyle atılıp da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 muamelende bile ne yapacaksın? Adaletli olacaksın. Bu hakkı gözeteceksin. Değil mi? Ve Rabb'in üleyke hakk'a. Rabbinin seni yaratan Rabbinin senin üzerinde bir hakkı var. Bunu da bileceksin. Ve ahelik aleike hakk'a. Ailenin senin ailenin senin üzerinde bir hakkı var. Fa kulli zî hakkin hakkahu diyor ki Resulullah Abdullah İbn Amr İbn el her hak sahibine hakkını ver. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Adalet oluyor. İşte allah Teala bize cuma hutbelerinde sürekli duyuyorsunuz. İmamlar hutbede okuyorlar. İnnallaha yağmuru bil adli vel ihsan. İhsanda bulunmayı emrediyor. Ve ita izil kurba yakınlara vermeyi. Ve enha anil fahşa. Allah-u Teala fahşa fuhşiyat Genel manada Allah-u Teala'nın haram kıldığı her şey. Yani da, fuhşiyat. Anne babaya kötü davranmak da fuhşiyat. Akrabalık bağlarını kesmek de fuhşiyat. Enh'anil fahşay vel munker vel bagi Münker münker olan her şey. Yani fahşa Şeyh Salih el-Useymi rahimehullah da burada öyle diyor. Yani günahların büyük büyük olanı insanın yani ve büyük büyük gördüğü günahlar. Zina, akrabalık bağlarını kesmek. Bunlar biliyorsunuz büyük günahlar. Velmünker ise diyor diğer günahlar. Dinin münker gördüğü günahlar. Allah Teala bunların hepsinden bizi ne yapıyor? Yasaklıyor, alıkoyuyor. Ve enha anil fuhşâ ve'l münker <gülüyor> ve'l Bağın arkadaşlar haddi aşmak. Bağı haddi aşmak. Onlara zulmederek halka insanlara mahlukata zulmederek haddi aşmak. Kanlarına, özlerine tecavüz etmek. Bunların hepsi nedir? Bağıdır. Ya <gülüyor> izukum le allekum tezekkurun Allah Teala size öğüt vermekte ola ki öğüt alırsınız. İbret alırsınız. Evet ilk hadis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 Ve ergelu ra'in fi ehlihi ve mes'ulun an Erkek evinden nedir? Evinin çobanıdır ve ev halkından sorumludur. Ve mer'atu ra'iyetun fi bayti zawjiha ve mes'ulatu an Kadın da evinin çobanıdır ve evindeki çoluğundan, çocuğundan sorumludur. Yani düşünün arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu din bize ne yapıyor? Bir sorumluluk yüklüyor. Bir görev yüklüyor. Her birimiz evimizde neyiz? Birer yöneticiyiz. Birer çobanız. والخادم راع في مال سيده Hizmetkar da, hizmetçi de, işçi de efendisinin, patronunun neyidir? Çobanıdır. Adam demiş ki hizmetçisine, kölesine ve işçisine bu demiş. Şu işi yap. Bu işi ona vermiş.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 Çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. İkinci hadis, An-Ebi Ya'la Ma'kal İbni Yesar radıyallahu anhu kal, Semih'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, yekul, ma min abdin yester'ihillahu ra'iyyeten yemutu yamutu yemutu ve ve gâşnul ra'iyyeti illa harramallahu aleyhi'l-cennem. Burada yöneticilere aleyhissalâtu vesselam bir tehdit savuruyor. Diyor ki aleyhissalâtu vesselam, Allah-u Teala bir kulunu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 كَانَ بَنُوا إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْاَنْبِيَا İsrail oğullarını kimler yönetiyordu? تَسُوسُهُمْ Siyaset yöneticilik enbiya, peygamberler yönetiyordu. Kullama هَلَكَ نَبِيٌ خَلَفَهُ نَبِي Her bir peygamber öldüğünde onun ardından Allah ne yapıyordu? Bir Nebi bir peygamber gönderiyordu.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 ...bir grup var Hindistan'da. Bunlar... ...kendi... ...hocalarının Ahmet Kadiyani yani... ...peygamber olduğunu söylüyorlar. Belki bunları duymadınız. Belki ilk defa duysunuz. Duydun mu daha önce Ahmet? Evet. Duydun değil mi? Bunların Türkiye'de Türkçe'ye... tercüme edilmiş Kur'an meallerinin olduğunu duydun mu? Evet. Bunların yayınladıkları... ...dergilerinin olduğunu duydun mu? Yok değil mi? Bunların... ...düşünün Türkiye'ye bile gelmişler. Türkiye'ye bile girmişler ve Türkiye'de bile... ...oluşumları var... Bu insanlar ne inanıyorlar? Ahmet Kadı Yani'nin, ulam Ahmet Kadı peygamber olduğuna inanıyorlar. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ve inna Benden sonra bir peygamber yoktu. Bir gün fakültesinde bir hocanın odasına gittik. Adamın masasının üzerinde gösterdi dedi bakın bize. Üniversitedeki hocaların odasına dahi ne yapıyorlar? Mektupla, şeyden postayla meallerini gönderiyor adamlar. Türkiye'de, Türkçe mealler. Çalışıyorlar yani, gayret ediyorlar. Batıl davet, davetlerini insanları ne yapabilmek için, çekebilmek, sürükleyebilmek için. وَسَيَكُونُ خُلَفَا فَيَكْسُرُونَ diyor ki aleyhisselatü vesselam, benden sonra artık halifelik olacak. Benden sonra ve bunlar çoğalacak diyor. Yöneticiler çoğalacak.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 Diyorlar ki sahabeler, peki ne yapalım? Ey Allah'ın Resulü. Böyle bir dönemde yaşasak, böyle bir zamanda yaşasak. Diyor ki, kal evfu bi bey'atil evveli fel evvel. Başak geçiş sırasına göre, gelen ilk adama göre, ilk yöneticiye göre ne yapın? Beyat edin. Peş peşe, yani kim önce gelip halife olduysa, o artık halifeniz olsun. Yani adam gelmiş, velev ki bu da Ehl-i ve kaide ve kurallarındandır. böyle ki zorla gelip de kılıçla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 fitne öyle kötü bir şey ki değil mi? Aşaddü menel katl. Öldürmeden daha şiddetli. Eğer halklar, eğer insanlar haklarını kalkıp da direkt yöneticilerin yakasına yapışarak talep ederlerse ne olur? Çok büyük fitne olur. Onun için Ali Seyyid Hasan rivayetle geliyor. Sahibi rivayet. Diyor ki sizlerden birisinin diyor sultana, yöneticiye, padişaha, başbakana nasihati varsa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 Bazıları bu hadise, şu hadisle şey yapabiliyorlar. Karşı çıkabiliyorlar. Ne diyor En büyük... En büyük cihat cihat Evet. Zalim, hükümdar Zalim hükümdarın yani. yanında. yanında. inde evet. El-Hakim'il-Cair. Zalim hükümdarın yanında yapmak? Onu söylemek. Hakkı söylemektir. Bu hadiste bu hadis birbirine aykırı değil arkadaşlar. Sen eğer gidip, yanında, inde diyor.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 bu yöneticileri ne yapacak? Yönetimine vermiş olduğu insanların hakları da sorguya çekecek, suale çekecek. Siz diyor Allah'a bırakın. Başka rübetlerde sayın müslimdeki yani genel rübetler nasıl? Öyle ki sırtına bulsa yönetici, elindekini alsa ne yap? İşit ve itaat et. İşit ve itaat et. Yani Ahmet i̇bn bakın. Ben diyor gece gündüz yöneticiye dua ediyorum ve bunun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 Ayağa kaldırıyoruz. Niye? Çünkü biz nefsiyi düşünüyoruz. Çünkü niye biz dünyevi tutkularımızın, arzularımızın peşine takılmış gidiyoruz. Şayet gerçekten dini düşünseydik ne yapardık? Eh, Ahmet ibn de yaptığı gibi Peygamber aleyhissalatü daha önce tavsiye ettiği gibi hakkımızı Allah'a bırakır. Onlar için duada bulunurduk. Evet. Beşinci hadis An'aiz ibn Amr radıyallahu anhu ennehu dakala ala Ubeydillah ibn Ziyad faqala ey bunay inni sami'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yaqul inna sharra rı'a' al-hutameh fiyyak an takuna minhum evet. diyor ki bu hadiste aleyhissalatu vesselam yöneticilerin diyor en şerlileri yöneticilerin en kötüleri kimlerdir al-hutameh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 Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın bizlere olan, halklara olan tavsiyesinde gözümüzün önünde sürekli bulundurmamız gerekiyor ki, yeryüzünde fitne olmasın, yeryüzünde kan, Müslüman kanı akmasın. Evet. Bu baptaki son hadis evet. an Ebi Maryam el-Ezdi radiyallahu anh ennehu kâle li muaviye semihtu sallallahu aleyhi ve sellem yakul, muaviye dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, men lahu şey'en min umûril muslimin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 yaptığın amelin karşılığını yaptığın amele göre alırsın Sen yönetici olup da halkın hakkını vermiyorsan ilki ki karşılığında ne alacaksın Allah Allahu Teala'dan hayır almayacaksın diyor ki hadisi ehtecab Allah olduğunu Hzayım Allah Teala kıyamet günü ne haber onun ihtiyacını onun muhtaç olduğu şeyi ona vermekten imtina eder onu ne yapmaz Allah Teala ihtiyacına istediği şeye ulaştırmaz yöneticiyi.